Sonra adaya geliyorsunuz. O, <gülüyor> o, o. Ne zaman? Ne, evet. ne zaman geliyorsunuz? Kaç yaşındaydınız? Evet. Annemle babam e, e, İstanbul'da bir yolunda evlendiler. Ve büyük babamın doğaya karşı büyük bir aşkı vardı. 1928-29 yıllarında e, Anadolu Klübü ile Çankaya Yokuşu'ndaki bir armut bahçesinde bir asla alıyor. Ve orada yaptığı inşaatta biz beş kardeş yaz mevsimlerimizi... ...geçirip halen de yazları o mahalle geliyoruz. Gerçi aynı evde değil fakat yandaki evde oturuyorum bugün. Ee, dolayısıyla biz büyük baba sayesinde adalı olduk. Ve ee, şüphesiz ki çocukluk hatıraları zamanla... ...bir hastalığı insan yaşlandıktan sonra meydana çıkıyor. 1980-90'larda adanın biraz ıı, değişime uğraması neticesinde ıı, birçok ıı, kişi sayfi olarak telak etmezse de biz halen sayfi evet. olarak Büyükaday'a gitmeye devam ediyoruz. Evet. Ve çocukluk hatırlarımız canlandığı zaman şüphesiz ki büyük bir zevk alıyoruz. Bugün evet. Büyükada'nın çocukluğumla mukayesesi kabul etmez bir farklılık ıı, azletmektedir. Buna rağmen ben Büyükada'dan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 aramıyor ki. Aramadığı için e, ve bilmedikleri için haset duymuyorlar. Bugün e, bütün toprakları asfaltla yahut betonla kapsanız normal addediliyor. Benim bahsettiğim devirde yollar tamamıyla kırmızı demir oksit toprağı ile kaplıydı. Biz çocuklar yürüdüğümüz zaman toz kaldırmaktan zevk duyardık. Hatta tozun kokusunu bile alırdık. E, bilahare 1940 50'lerde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 öldü çünkü betonun altından su alamadıktan sonra asfaltın alt su alamadıktan sonra atrofi oldular yavaş yavaş kaybolup gittiler. E, e, mo salkımlar vardı biz susuzluğumuzu gidermek için mo salkımın ve akasyanın çiçeğine geldik çok e, tatlı bir e, e, çiçekti bunlar bugün o çiçekler yok. Mol saklımlar birkaç köşke kaldıysa de... ...bu da bakımsızlıktan maalesef kaybolmaktadır. Evet. Akasya hiç kalmadı. Siz tabii... E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 Bugün belediye herkesi plaka veriyorsa hasta olanlarla başladı. Bugün bakıyorum 18-20 yaşında gençler de motosiklet yani motolu bisiklet yok golf arabası kullanıyor. Biz bunlara mani olamayız. Yani bir yerde kavga edecek değiliz tabii. Onlar diyorlar ki sen geri kafalısın. Sen git yayını yürü. Ben de imkanım varken ben seni koyarım. Ya da evet. elektrikli motoru şaşırma yaparım. makinemi kullanırım?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 Evet, biz Dünya Mirası Adalar konumuz Viktor Alt Bükrek devam ediyoruz şimdi sorularımıza. Bükrek evet. Bey, bu adalarda bir arada yaşıyor insanlar. Yani çeşitli dinlerden ve mezheplerden ya çeşitli bölgelerden gelmiş insanlar bir arada yaşıyorlar. Bu bir ortak kültür yarattı mı adalarda? Yaratmış mı yarattı sizden? Ya hazır bulduğunuz öyle bir kültür var mıydı? Bu kültür devam ediyor mu? Ee, çok değişik inançtan olan kişiler, Büyükada'da, ben Büyükada'dan bahsediyorum, diğer adalarda aynı perhalinde olduğunu tahmin ediyorum. Çok değişik kültürde olduklarına rağmen, tabii dinleri belli olmuyordu. Çünkü aynı örf ve adete, sınmışlar şeklinde yani hepimiz aynı bayramı bekliyorduk, aynı olayları bekliyorduk. E, e, dini bayramlar müşterek Müslümanlar da liseye gidiyordu. E, Ramazan'da yahut kurban bayramı yaz mevsime rastladığı zaman hep birlikte e, coşkulu bir şekilde kutlanıyordu. Hele hele milli bayramlar e, 23 Nisan olsun çünkü o zaman...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 ee, Öncelik yapmışsınız ama evet, sistem. el tabii. yapısı üzerinde, <gülüyor> yani insanın e, devamlı olarak çalışması. Zaten babamın da bir fikri vardı. Boş durmayın, biz devamlı boş durmayın bir şeyler yapın. <gülüyor> biz de oyuncak yapmaya başlarken, ondan sonra e, tahtadan, e, daha sonra e, maketler yapmaya başladım.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 ...tavsiye ederiz. Ben okudum, bayıldım. <gülüyor> Efendim... E, ...programımızın sonuna geldik. Viktor Aldükre'ye çok teşekkür ederiz. E, destekçimiz... ...Murat Gülsoy'a ve Teknik Masa'da... ...Ömer'e çok teşekkürler. Bizimle iletişim araçlarımız olan... ...Facebook Dünya Mirası Adalar... E, ...dünyamirası.adalar.gmail.com adresi... ...ve Twitter adresimiz... ...büyük harfte alttire mirası... ...alttire adalardan... ...iletişim kurabilirsiniz... Hoşçakalın. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın.